Sızıntı Dergisi 2005 yılı Ağustos sayısı Başyazı Kibir Böbürlenme, kendini beğenme ve çok defa bir faikiyet mülahazası içinde bulunma diyebileceğimiz kibir, kişinin bir kısım farklı özellikleri varmış gibi davranması, oturuşu-kalkışı, nefes alıp verişi, el-ayak hareketleri ve mimikleriyle hep bir farklılık peşinde bulunması, farklılık soluklanması, üstün bir karakter olduğunu ifade etmeye çalışması gibi tavırlarla, bencilliğin, egoizmin dışa vurması sayılan bir çeşit cinnet ve ruhi bir rahatsızlıktır. Böyle bir hasta her zaman kendini olağanüstü görmenin yanında çok defa başkalarını hususiyle de meslek, meşref, yol, yöntem açısından kendine, kendilerine rakip saydığı kimseleri küçük görür ve gösterir, onlara karşı Sürekli faikiyet hezeyanları yaşar. Başkalarına ait fazilet ve meziyetleri duymaya asla tahammül edemez. Edemez ve duydukça öfkeden çatlayacak hale gelir. Böyle bir hasta sürekli ben mülahazasıyla soluklanır. Her zaman tapralarla köpürür durur. Kendinin değerler atlasında bulunmayan, Hiçbir düşünce ve davranışa irtifat etmez ve karşısında Vahiy semavi dahi olsa şahsi yorumlarına öncelik tanıyarak yine kendini ifade peşinde koşar. Ve ne yapar, yapar? Hemen her mülahazayı evirir çevirir. Kutsal saydığı kendi düşünce ve istinbatlarına bağlar. İşte böyle bir aldanmış, Zamanla daha da ileri giderek, Çevresindekileri halayık görmeye başlar, Orlar ve hafife alır herkesi, Umulmadık beklentilere girer, Beklediklerini bulamayınca da kırar geçirir, En sadık kapı kullarını, Bezdirir candan takdirkarlarını, ve kaçırır en vefalı yaranlarını. Kaçırır zira, böyle biri mukaddeslere saygısızlık yapanları affetse de, Bağışlamaz şahsına hürmet tazim ihtiram ve saygıda kusur edenleri. Adem'e mahkum eder, hayalinde kendisine tasarladığı makam, Mansıp ve payeleri şöyle böyle sağda solda seslendirmeyenleri. Bu hasta tip başkalarının büyüklük ve meziyetlerine tahammül edemese de, yine de kendilerinden bir şey umduğu kimselerle aynı karelerde bulunmayı asla kaçırmaz. Dünyevilerin arkasından koşturur durur ve düz insanlarla bir arada bulunmayı, aynı kareye düşmeyi kendine zül sayar. Bu insanlar anası babası, amcası, dayısı bile olsa, katiyen onlarla anılmayı istemez. Tevazu hiç düşünmemiştir. Hikmetten tamamen habersizdir. Bazı şeyleri okumuş gibi görünse de, bilgisi sırf bir gümandan ibarettir. Görünme, bilinme, söze, sohbete konu olma, Öldüren bir hırs ölçüsünde O'nun en büyük arzusudur. Konuşmaların dönüp dolaşıp kendisine dayanmasını, muhaberelerin O'nun meziyetleri etrafında cereyan etmesini, hatta hayatının romanlara konu olmasını bekler. Bütün bunlar olmayınca da hırçınlaşır, çevresini vefasızlıkla suçlar, Kadir bilmez nankörler, Gerçeği görmez aymazlar, Densizler dirayetsizler der, Kibrini nefrete, öfkeye çevirir, Patlamaya hazır, Bir gaz küpü haline gelir. Mütekebbirin hiçbir fikri, Hiçbir işi, Hiçbir tavrı normal değildir. Düşünürken her şeyi kendini beğenmeye, Ucube bina eder. Hareket ve davranışlarında hep çalımlıdır. Sürekli faikiyet mülahazalarıyla oturur kalkar. Onun evi mutlaka lüks, arabası son model, yalısı tam deniz kenarında ve rıhtımda da yatı olmalıdır. Aslında bütün bunlar onu zavallı bir lüks, bir fantezi tutsağı haline getirmiştir ama... O bunun farkında bile değildir. Farkında değildir ve kibrini, gururunu okşayan bu şeylere ulaşma uğrunda ölür ölür diridir. Akla hayale gelmedik sefilliklere girer. Yerinde el etek öper, yerinde zulmeder, can yakar, hanumanlar yıkar. Dahası bütün bu çılgınlıklarını ahvali adiyeden hadiselermiş gibi görür. Mütekemmilller arasında Karun gibi servetle büyüklük taslayıp bu imkanlara ben ilmim ve irfanım sayesinde kavuştum diyen sonra da yerin dibine batırılanlar olduğu gibi iblis edasıyla ben ondan hayırlıyım diyenler daha da küstahlaşıp ben de öldürür ve diriltirim şeklinde mırıldananlar. Bütün bütün şirazeden çıkarak Ben sizin yüce Rabbinizim Ezeyanına girenler de olmuştur. Eski çağların Firavun ve Nemrut gibi tiranları Modern devirlerin Lenin, Stalin, Hitler, Mussolini gibi zorbaları Ve ben yarattım ben yaptım, her şey bizim eserimiz türünden sözlerle çılgınlıklarını haykırıp duranlar hiçbir dönemde eksik olmamışlardır. Bunların yanında kibrine dini bir kisve giydirerek kendisinin müçtehit, müceddit, kutup, gavz hatta mehdi ve mesih olduğunu iddia eden aldanmış dedilerin sayısı da az değildir bunların hemen hepsinin ortak yanı, kendilerini olağanüstü varlıklar ve çevrelerindeki kimseleri de sıradan yaratıklar görmenin yanında, başkalarına ait fazilet ve meziyetlere tahammül edememe, bütün iyilikleri ve güzellikleri kendilerinden bilme, her türlü kötülüğü ve olumsuzluğu da, mümkünse halayık saydıkları kimselere fatura etme gibi, bir gayretlerinin bulunmasıdır. Bunlar şöyle böyle tasarruf daireleri içinde meydana gelen her güzel şeyin kendilerine mal edilmesini isterler. Başkalarının eliyle ortaya konan olumlu işleri de ya gasp edilmiş hakları gibi görür, kendilerine mal etme yollarını araştırırlar ya da ciddi bir kıskançlık hissiyle en nadide şeyleri dahi çirkin göstermeye çalışırlar. Ülkeyi alıp ilerilere götürme, toplumu çağın en seviyeli milleti haline getirme, insanların ufkunu açıp, yaşadıkları asrı iyi okumalarını sağlama, hatta topluma çağ atlatıp, onu bütün milletlerin önüne geçirme gibi, çok önemli ve hayati hizmetleri, Şayet kendileri o işin içinde yoksalar, melun sayarlar, lanet okurlar olup bitenlere ve bu önemli faaliyetlerin kahramanlarına. Bu marazi ruh haletinin arkasında bazen soyluluk, bazen zenginlik, bazen maddi manevi paye ve mansıp, bazen saf yığınların ölçüsüz takdir ve şımartması, Bazen güç ve kuvveti elinde bulundurma, bazen de siyasi, içtimai ve idari statü farklılığı gibi şeyler bulunmaktadır. Bu tür hastalar, şayet iyi bir eğitim ve rehabilitasyonla gerçek insani değerlere, kalp ve ruh ufkuna yönlendirilmezlerse, toplum içindeki konumları ve kültür ortamları itibariyle bazılarının firavunlaşması, Bazılarının Nemrut'laşması, Bazılarının Karun'laşması, Bazılarının da Mehdi'lik ya da Mesih'lik iddialarına kalkışması, Kaçınılmaz olur. Görmezler hakikati, Doğru okuyamazlar gördükleri şeyleri, Yanlıştır bakış zaviyeleri, Çarpıktır değerlendirmeleri, Çünkü onlar küstahlaşmış, ve zatı ı Uluhiyet'e mahsus büyüklüğü kibir unvanıyla onunla paylaşmaya kalkışmışlardır. O da dünyada büyüklük taslayanlara, ayet ve işaretlerimi doğru okuyup doğru anlama imkanını vermem fermanı gereğince, onları korkunç bir mahrumiyete mahkum etmiştir. bir imana giden yolda insanın önünü kesen bir set, kalbinde zerre kadar büyüklük hissi bulunan kimse cennete giremez mazmununca da ebedi saadet yolunda aşılmaz bir engeldir. Bu maraz bir kalbe yerleşmeye dursun, onun ötelere nazır bütün ışıklarını söndürür ve onu başkalarına ait her türlü fazilet ve meziyetlere karşı bir tepki yumağı haline getirir. Böyle bir hasta oturur kalkar, Benlikle homurdanır. Çevresinden saygı ve hürmet beklemeye koyulur. Zamanla bulduklarıyla yetinmez de daha der durur. Umduklarını bulamayınca da, Hapakandan hapakana girer. Sık sık çevresini kadir naşi suçlar. Bazen bütün bütün kendini hezeyanlara salıp, yer yer soyundan sopundan bahisler açarak zaman zaman ilmi irfanından dem vurarak veya başarılarından söz ederek hatta maneviyatı açık bir ortamın çocuğuysa veya hakkında öyle bir kabul söz konusuysa evliya asfiya ve ebrar'dan olduğuna ima işaret ve cinnetinin derecesine göre açık beyanda bulunarak kutbiyet ve gavsiyetini seslendirir ve evirir çevirir, ifadelerini şöyle böyle kendi faikiyetiyle noktalar. Kibrin Allah ve peygamber tanımazlık şeklindeki en kabacasını iblis dışında bütün melekler rademe secde ettiler. O kibrine yediremedi, <gülüyor> dedi ve küfrü seçenlerden oldu beyanında da görüldüğü gibi şeytan ortaya koydu. Kendilerine kitap verilenlerin bir kısmı da, demek size ne zaman nefislerinizin hoşlanmadığı bir kısım mesajlarla peygamber verse böbürlenecek, ona kafa tutacak, sonra da kiminiz onu yalan sayacak, kiminiz de öldürmeye kalkacaksınız. Beyanında görüldüğü gibi, şeytanı takip ettiler. Büyüklük tasladığı, ve mücrimler güruhundan oldular. Mazmunu etrafında şeref nüzul olmuş ayetler adeta bu türden devrilmiş pek çok kavmin kara yazısı gibidir. Kibre girdiler. Zira onlar kendilerini faik ve yüce görüyorlardı ifadesi de bu konuda ayrı bir talihsizliğin şahidi. Biz Karun, Firavun ve Haman'ı da helak ettik. Zira Musa Aleyhisselam onlara apaçık mucizelerle gelmişti ama bu mütekebbirler o yerde büyüklük tasladılar ve inanmadılar ama başlarına gelecek şeyin de önüne geçemediler beyanı sübhanisi ile sunulanlarsa tarihi baktık karalardan sadece bir kaçı. Kur'an ayetlerinin ışığında bu türden lanetlenmiş daha pek çok tiran zikredilebilir ama biz o konuyu mevzuyla alakalı hazırlanmış ve hazırlanacak olan ansiklopedilere havale edip geçmek istiyoruz. İşin özü kibirli insan hakka kapalı, insanlara kapalı, hikmete kapalı, ilahi marifete kapalı, şeytana açık, küfre açık, halk nazarında menfur, riya, süma, hık du haset gibi iblis kaynaklı mesavi ile kirlenmiş, üzerinde durulabilir bir bahtsızdır. Bu tür bahtsızlardan şimdiye kadar iflah olan görülmemiştir. Aksine hayatını kibir ve gurur zeminine bina edenlerin akıbetleri hep küfürle noktalanmıştır. Kur'an-ı Kerim'in Allah, mütekebbir ve kaba kuvvet temsilcisi cebbarların kalbini, işte böyle mühürler fermanı, konuyla alakalı ne ürpertici bir tehdittir.